Değerli dinleyenler, bir fıkıh saatine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle daha önceki sohbetlerimizden bize ulaşan ve sizlerin gönderdiğiniz sorular bizim için önemli oluyor. Çünkü günlük hayatta karşılaşılan problemler müzakere edilirse daha faydalı olur. Yani afaki hayali bir takım konularla vakit kaybetmek yerine güncel olan özellikle günümüzde karşılaşılan problemler müzakere edilmeli, tartışılmalı ve bunların Kur'an ve sünnette hükümleri nelerse bunları müzakere etmeye çalışmamız daha fayda olur diye düşünüyoruz. Efendim bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Bir hanımın takısı zekata ve kurbana tabi midir diye sormuş. Şimdi hanımların takıları, hanımlara ait olan nakit para, mal konuları e, İslam'da e, her mal sahibi müstakil olarak kabul edilmiş. Yani erkeğin malı erkeğin, kadın malı kadının olarak değerlendirilmiş. Dolayısıyla evlilikte de mal ayrı rejimi İslam'da esas alınmış. Yani ka, hanımın takı olarak mehir şeklinde veya miras olarak mesela anne baba evinden ...getirdiği bir takım malı mülkü olabilir... ...ev olur, yeri olur, dükken olur, mağazası olur... ...bir hanımefendinin fabrikası bile olur... ...kocası... ...babası zengindir, varlıklıdır... ...dolayısıyla babası vefat edince de... ...hanımefendi bir firmanın, şirketin... ...fabrikanın sahibidir mesela... ...evlendiği zaman... ...bu mal kocasının mı olacak? Değil tabii ki... ...yine hanımefendinin mal olarak devam edecek... ...tabii ki bu malın... ...zekatı sorumluluğu da hanımefendinin üzerine devam edecek... Yani bu, bu açıdan bakıldığı zaman erkeğin malı erkeğin hanımın malı hanımın olarak kabul edilir. Şimdi takılara gelince takı düğünlerde takılan tabii getirilen hediyeler e, kadına mı ait erkeğe mi ait diye değerlendirildiği zaman ki bu kendisini bir boşanma sırasında özellikle gösteriyor. Diyelim e, 20 tane bilezik var orta yerde gerdanlık var bir takım ...reşet altınları vesaire var... ...düğünde takı olarak gelmiş... ...ama üç ay sonra da karı kocanın arası açılmış... ...ve boşanmak durumuna... Gelmi ...gelmişler mesela... ...boşanacaklar... ...şimdi dolayısıyla bu kadar yirmi adet bilezik... ...gerdanlık ve diğer bir takım altınlar... ...çeyrek altınlar vesaire... ...kenarda duruyor... ...bunların tamamı kadına mı ait, erkeğe mi ait... ...ne kadına ait... ...ne erkeğe... ...düğünde... ...hangi tarafça takılmışsa bunlar biliniyorsa eğer, diyelim 20 tane bilezikten 10 tanesini erkek tarafı takmış. E, evlene erkeğin annesi, babası, amcası, dayısı neyse bunu biliyor aile. Ondan sonra diğer Reşat Altınlı vesaireleri getirenler de belli. Bunlar günümüzde kamerayla da çekim yapılıyor. Bazen hatıra olsun diye. Neyse. Sonuçta bunlar o esasa göre ayrılıyor. Şunlar erkeğin, şunlar kadının deniyor. İşte zekat hesaplaması yaparken ya da kurban gerekip gerekmediği konusunda da eğer eşler isterlerse böyle bir hesaplama yaparak hanımına kurban gerekiyor mu, gerekmiyor mu, zekat vermesi gerekecek mi, gerekmeyecek mi konusunda böyle bir ince hesap yapılabilir. Veya buna hiç gerek duymadan hanımefendi 22 bilezik var, gerdanlık var, efendim altınlar var. Hanımın sandığında duruyor. Bunları hanımın takıları diyerek, aile bilfars kocası böyle değerlendirerek hanım da kurban kessin. Hanım adına kurban keselim. Çünkü takıları 100 gramın çok üzerinde. Dolayısıyla e, zekat döneminde de yüzde iki buçuk üzerinden zekatını verelim derlerse güzel olur, alülala olur. Zaten erkek zekatı veren birisi ise kendine ait kısmı da e, e, eklemesi gerekecektir. E, hanımına ait eğer hanımı zekat vermeyecekse, vermeyecek durumdaysa erkek kendine ait sayılan kısımları zaten kendi parasını ekleyerek zekata dahil etmesi gerekecektir. Dolayısıyla bu şekilde hanımların takıları eğer 96 gramın üzerindeyse kendine ait olan takılar hanımefendi zekatla da yükümlü olur dönem sonunda. Kurban geldiğinde kurban kesmesi de e, vacip hale gelebilir. Çünkü Hanefi mezhebinde bildiğimiz gibi e, zekat verme mükellefiyeti olabilecek noktada olan, nisap miktarı mala sahip olan ailede kimler varsa onların her birine zekat gerekebiliyor. Akıl ve bali olmak şartıyla e, erkeğin ve erkeği kurban keser. Hanımının takıları varsa yeteri kadar o keser. Oğlunun kendine ait malı varsa oğlu keser. Gelin hanımın takıları Yeteri kadar 100 gramın üzerinde onu mükellef kılıyorsa gelin hanıma da kurban gerekebilir. Anefi mezhebinde hülasa aile fertleri her biri ayrı ayrı mal sahibi e, kurban bayramı günlerinde nisaba malik durumdaysa kurban kesmesi gerekecektir. Yalnız e, tabii küçük çocuklara... E, zengin varlıklı olsa da kurban gerekmez diyen görüş de genel olarak diğer mezheplerde de var. Fakat hanefilerde fetvayı esas olan akıl ve bali olması kurban mükellefiyeti için gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam seferlikte diyor çağımızın şartları ve imkanları göz önünde bulundurulursa niye göre amel etmeliyiz? Şimdi seferlikte aslında daha önceden de bir iki cümle bu konuda söylemiştik. Aslında e, çağımızın şartları dikkate alınmadan bulunduğumuz yerden 90 kilometreden daha uzağa gidiyorsak bunu ister trenle gidelim, ister yüksek hızlı trenle gidelim, ister uçakla, ister otobüsle, ister yaya, ister atla gidelim. Bir ayrım yapmaksızın önemli olan bulunduğumuz yerden ne kadar uzaktayız uzakta bulunduğumuz zaman İslam alimleri gurbet, sıkıntıdan hali değildir demişler. Yani seferlik hali insanı meşgul eder. Çok rahat araçla yolculuk yapsa da bulunduğumuz yerden uzakta olmamız bizi zihnen de meşgul eder, bedenen de meşgul eder. Ve oraya gideceğimiz, bizi götüren vasıta çok önemli değil. Uzakta bulunmamız Meşakkat meydana gelmesi için yeterlidir ama meşakkat olsun olmasın çok rahat imkanlarla yolculuk yapsak bile seferilik mutlak olarak gerçekleştiyse e, namazı kısaltma, oruç tutmama hakkı gibi haklardan istifade etme söz konusudur. Bu yüzden e, gidilen vasıta dikkate alınmaksızın bulunduğumuz yerden fizik olarak ne kadar uzaktayız veya ne kadar uzağa gidiyoruz. ...bunu ölçü olarak İslam alemini almışlar... ...tarihi boyunca... ...ve bu esasdan ayrılmamışlar... ...günümüzde de bu kanaatimize muhafaza edilmelidir. O yüzden uçakla gidiyoruz efendim... ...bir saatin içinde... 400 kilometre... 500 kilometre... ...uzağa gidebiliyoruz... ...hiç yorulmadan... ...rahat bir yolculuk yapıyoruz... ...bir saatlik yere uçakla gittiğimiz için niye seferi olalım diye bir soruyu sormamak gerekir. Neden? Çünkü günümüzde havaalanına kadar gitmek, orada beklemek ondan sonra tekrar öbür havaalanında inmek ve gideceğimiz yere kadar ulaşmak ciddi sıkıntılar meydana getiriyor. Dikkat edilirse karayoluyla, belki bir hızlı trenle başka şekillerde gitmeye yakın bugün hava yolculuğu bizi meşgul edebiliyor, yorabiliyor yani havaalanlarına ulaşmak bile bazen karayoluyla veya deniz yoluyla gitmekten daha yorucu olabiliyor. Bu sebeplerde mesela e, Bursa ile İstanbul arası uçak seferleri neredeyse yeşil, pek iş, işletilemedi. Neden? Çünkü e, Bursa'dan yeni şehre gideceksiniz. Oradan Yeşilköy Havaalanı'na, Yeşilköy Havaalanı'ndan tekrar e, Eminönü'nde işiniz varsa Eminönü'ne geleceksiniz. Yeşilköy Havaalanı'ndan, İstanbul'un içinden dolayısıyla sizin gideceğiniz yere ulaşmanız fevkalade sıkıcı oluyor. Ve yorucu oluyor. Sizin saatlerinizi alabiliyor. Yani keşke feribota binip yeni kapıdan e, Eminönü'ne geliverseydim diyorsunuz. Yani uçakla gitmek yerine e, Mudanya'dan feribotla yeni kapıya gelirim. Oradan da Marmara'yla efendim e, gideceğim yere giderim diyorsunuz. uçağa tercih etmiyorsunuz. O yüzden hulasa bu gibi vasılar dikkate alınmadan bulunduğumuz yerden 90 kilometre uzaktaysak seferiz demektir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bir kimsenin babasının ölümünden sonra annesi bakıma muhtaç değilse ve bakacak kardeşte de, de yoksa yine de erkek evlat iki kız evlat bir hisse almak zorunda mıdır mirastan? Kız evladın hukuken eşit ise talep etmesi İslam'a uygun düşer mi? diye sormuş. Şimdi e, miras konusunda bildiğimiz gibi üç ayet-i kerime bu konuyu ortaya koyuyor. Nisa suresi 11, 12, 176. ayetler. Yani bu gibi ayet numaralarını kardeşlerimiz not alabilirler. Nisa suresi 11, 12 ve 176. yani son ayet. 176. Bu üç ayet kirmide e, aşağı yukarı 12 kadar akraba isimleri zikredilmiş ve miras hisseleri belirlenmiş. Dolayısıyla bunların başında da en başta e, erkek ve kız hisseleri ilk cümlede el alınıyor. Nesabüla Yusûfü kümlâfî evladı kümliddekirî müslüh hazrû Hüseyin ayetinde yusikmullahu Allah size emir ve tavsiye etmektedir. Fi evladim çocuklarınız hakkında kız ve erkek velet kelimesi her iki cinsinde ifade edebiliyor. Çocuklarınız hakkında sizlere Allah şunu emir ve tavsiye etmektedir. Lizekiri mislu hazülünseyin erkek çocuğu için iki kız hissesi kadar pay, miras hissesi emir ve tavsiye etmektedir. Dolayısıyla bir kimse vefat etti diyelim. Bir oğlu var, bir kız var. Bakın Hiç akraba olmadığını düşünelim. Bütün miras üçe bölünüyor. iki ise erkeğin, bir ise kızın olmak üzere paylaşıyorlar. Bu ayet-i göre. Fakat bunlar verasit, veraset ilamını aldılar diyelim. Bugünkü kanunlara göre. Kız erkek eşit görünüyor veraset ilamında. Ee, babası da daha önceden iki daire diyelim e, yapmış. Ee, dolayısıyla iki kardeş kendi aralarında e, kız kardeşle kira evlerinde dolaşmasın diye erkek kardeşi, kardeşim gelin babamdan kalan bu daire oturun, bu sizin olsun dese birbirine eş değerde olan her ikisi de tesadüfen daireler diyelim ikinci veya üçüncü katta eş değerde 200'er yüzer bin lira edecek kıymette iki kardeş bu daireleri paylaşsalar. Birer daire alsalar yani. Erkek iki hisse almaktan vazgeçip kız kardeşinin kendisiyle eşit miras payı almasına razı olsa ne olur? Hiçbir şey gerekmez. Buna biz rizayı taksim diyoruz. Yani kısaca kardeşler kendi aralarında anlaşmak şartıyla helallaşmak kaydıyla eşit miras paylaşımı yapsalar, aslında erkek kardeşleri fazlalığı kız kardeşlerine bağış yapmış olur. Ve sevap da kazanır. kız kardeşini desteklemiş olur. Ama meselen şu tarafı da var. Şimdi düşünüyoruz, acaba İslam niye erkek kardeşe fazla iş verdi Bunun bir acaba hikmeti mi var? diye düşündüğümüz zaman dikkat edilirse ailede bir erkek bir de kız var dedik başka akraba yok on sonlara miras gidecek zaten gitmediğine göre yani o akrabalar yok demektir yukarıda baba hayatta olsa dede hayatta olsa mesela onlara miras gider burada sadece e, erkek olarak bir abi var bir de kız kardeşi var dolayısıyla yarın bu kız kardeşi mesela bekar olabilir onun evlendirilmesi bu kay ilgilenme abisinin üzerine yarın evlendikten sonra kocasıyla geçinemese, boşansa ya da kocası vefat etse abesinin evine dönme hakkı var. Abi ben geldim dediği zaman ağabeyes onu geri çeviremez. Onunla ilgilenmek, onu korumak zorunda abesi. Bir bakım veli sıfatıyla kardeşiyle ilgilenmek, onun mali bakımdan bütün ihtiyaçlarını karşılamak, nafaka anlamında ağabeyesinin üzerine vacip hale geliyor. Yani onu Bundan sonra evlenmediği takdirde özürlü olur, başka türlü bir evlenmeme durumu olur ortada. Abisi ona bir bakıma ömür boyu bakmak, ilgilenmek, onu himayesine almak zorunda. İşte buna karşılıkta İslam'da erkek kardeşe daha fazla miras takdir edilmiş. Ama söylediğimiz gibi erkek kardeş bu hakkından feragat ederek kız kardeşine böyle bir fazlalık bağışlarsa bu da caiz olur. Buna rizayı taksim diyoruz. Ama biz Kur'an-ı Kerim'de madem böyle bir hüküm var ona uyalım dendiği zaman daha bereketli olur. Kardeşler arasındaki sevgi, saygı, birbirine güven daha da elbette artar. Başka bir kardeşimiz hocam diyor çorap üzerine mesedilir mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, Mesih ile ilgili, tabi bildiğimiz gibi Maide suresinin Altıncı ayet-i kerimesinde Tesbiyü ehlü'z-zemi zannu iman edenler siz namaza kalktığınız zaman feksulü vucûhekum yüzlerinizi yıkayınız. Abdestin dört tane farzı. Bu ayet-i kerimede sayılın. Birincisi yüzünü yıkayınız. Ve yedike minel mirâfike dirseklerinize kadar kollarınızı yıkayınız. İkinci abdestin ikinci farzı çıktı bakınız. Ve başınızın bir bölümünü meshediniz. Yıkamadan başımızı ıslak yerle mesh ediyoruz. Bir, bir bölümünü ne kadarını? Hanefi mezhebi İmam-ı dörtte bir demiş en az. Bir bölümünü deyince ben en az dörtte birini anlarız demiş bizim bölgemizde Arapça'da. İmam-ı Şafii biz bunu en aza irca ederiz. Bir bölümünü deyince en az kısmını o da iki üç saç teli de olur demiş. Yani ıslak parmakla iki üç saç teline mes edince farz kısmı yerine gelir. Ama tabii ki peygamberimiz parmak ucuyla mesetmemiş. Saçlarını ıstakeriyle yani meselerek arkadan da taramış mesela. Saçlarını düzgün hale getirmek için belki de hele sıcak iklimde biraz da serinlemek için ıslak eller e, saçlarını mesetmek. başımızı ellerimizi sürmek şeklinde bunu kaplama mes'i deniyor hatta sünnet veya müstahap anlamında bu tavsiye de ediliyor. Bu işin farzdan sonraki kısmı oluyor verecek mi elkabin ve topuklara kadar ayaklarınızı da mesediniz mi yıkayınız mı? Şimdi bir önceki cümleye bağlarsak ayaklarınızı mesediniz anlamı çıkıyor. Daha önceki cümleye bağlarsak ayaklarınızı yıkayınız manası çıkıyor. Tabii peygamberimiz ayaklarını yıkamış abdest alırken genel olarak fakat bu arada e, ayaklarına huf denilen mest giyerek peygamberimiz deriden yapılmış mest türü bir şey giyerek abdesti olarak üzerine mest Yani abdesti olarak ayağın üzerine giyilen mest üzerine mesih konusu peygamberimizin uyguladığı bir uygulama. Ancak acaba mestin dışında deriden olmayan çorap gibi ve diğer giyilen şeyler üzerine mest etti mi konusunda deri mesler kadar tabii ki yaygın hadisler yok ama mesen ve, salavası, ale ve diye, ala cevrebehi ve na'leyhidi ala cevrebehi ve na'leyhidi hadisler de var. Yani peygamberimiz iki çorabı ve nalınları üzerine, çorabın altına çarık falan diyebileceğimiz yani deriden yapılmış iplerle bağlanmış ayakkabı türü var. Bilhassa yolculuklarda falan kullanılan peygamberimiz zamanında. Dolayısıyla peygamberimiz hiç bunları çıkarmadan yolculukta abdestliyken giyince onların üzerine mesledi verir Çorabın üzerine mesediyor alttan naal yani ayakkabıda deriden iplerle bağlanmış ayakkabıda var. Bunların üzerine meslediği hadislerde var. İşte buradan hareket ederek e, bilhassa e, Ebu Yusuf İmam Muhammed ve Hanbeli mezhebi çorap üzerine mesedilir demişler. Fakat Ebu Hanife uzun süre sadece huf üzerine yani deriden olursa onun üzerine mesedilir, edilir, mest üzerine. Çorap üzerine mesedilmez anlamında görüşünü muhafaza etmiş ama İmam-ı Azam sonunda hapse düşünce ömrün son zamanlarında soğuk günlere de rastlamış. Ve dolayısıyla e, ayaklarındaki abdestle giydiği çorapların üzerine mesh etmiş. Ve daha önce fetva vermediğim bir konuda e, çorap üzerine mesletmek durumunda kaldım dediği de rivayet edilir İmam-ı Azam'ın. Yani hülasa çorap üzerine mesih konusunda da İslam'ın getirdiği bu kolaylıktan özellikle Hanbeli mezhebi ve Hanefi mezhebinde de imameyin bunların üzerine mesledilir demişler ama sahin çorap yalnız ifadesi kullanılmış. Yani kalın çorap. Yani altını göstermeyen. Hemen altın suyu altına geçirmeyen, bir de e, gerektiğinde yol yürünebilecek. Yani ayakkabısız, yolda da e, yürüyebileceğimiz şekilde çoraplar üzerine mesedilir diye Hanefi mezhebinde de fetva verilmiş. Dolayısıyla e, bugün Hanbeliler'de özellikle giydiğimiz naylon çorapların üzerine rahat mesedilebilmekte Biz de biraz daha kalıncı olmak kaydıyla diyoruz. İşte örme çoraplar mesela. Ve bu arada... Mest çorap diye ince iki çorabın arasına biraz da hava alsın ayaklar diye ince delikler yapılmış olan deri geçirilmiş mest çoraplar var günümüzde kışın falan giyilen. Onlar falan olunca zaten onların üzerine mesledilebiliyor. Yani hulasan özellikle yolculuk sırasında gerçekten abdest almada en fazla ayakları yıkamak sıkıntı meydana getiriyor. Hele Avrupa gibi yerlerde yolculuk yapanlar lavabalarda Hristiyanların diğer din mensuplarının seyrettiği alanlarda abdest alırlarken ayaklarını yıkamak, çorapları çıkarmak, kurulamadan kurulayamadan ıslak ayaklarla çorapları giymek falan seyredilirse bir Hristiyan el kitap tarafından e, İslam'a e, girmekten bile soğuyabilir diye düşünme imkanı var. Yani gerçekten lavabolarda e, ayakkabılardan çorapları çıkarmak, yıkamak ve tekrar çorapları giymek ciddi sıkıntı meydana getiriyor. Oturma sandalye, tabora vesairede bulunmadığı için e, yere bir yere oturmadan e, ayakların yıkanılması, tekrar çorapların giyilmeye kalkışılması ciddi sıkıntılar meydana getiriyor ve bunu seyredenlerde yani bu ne kadar zorluk, İslam'da bu kadar zorluk mu olur anlamında bir takım şeylerde düşünebiliyorlar. İşte bu durumda sebep olmamak bakımından eğer bu çorapları biz sabahtan abdestli giydiysek, hele yolculukta e, bunların üzerine mesedilebilmeledir mesledi, diyoruz. Hambeli mesleği zaten günümüzde bunu rahatlıkla bütün çoraplara uygulayabiliyor ve günümüzde biraz kalınca olan çoraplarda, hele kış günündeki kalınca çoraplarda bunun. Yolculukta uygulayabiliriz, ama evimizde rahat olduğumuz ortamda tabii ki e, ayaklarımızı güzelce yıkamak tercih edilmelidir diyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor e, 35 gün tutup ya da 56 gün e, ...oruç tutup bozmak durumunda kalan bir kimse e, 61 gün tutamadığından dolayı kefaretten kurtuluyor. Bu kişi hasta değilse, bu yolla kurtuluyorsa bundan sonra kimse oruç tutmaz, hep kolay yola başvurmaz mı diye sormuş. Şimdi e, bu hadise şöyle oluyor. Bir kimse Ramazan'da orucunu bozuyor kasıtlı olarak ve sonunda e, tabii kefaret e, olarak 60 gün e, ceza, kefaret orucu tutması gerekiyor. Fakat 35 gün tutuyor aralıksız. 36 günü bozmak durumunda kalıyor bir sebepten dolayı başka bir zamanda yeniden işte 50 gün 55 gün tutuyor ee, yine orucunu açmak zorunda kalıyor ve 60 günü aralıksız tamamlaması mümkün olmadığı için de e, bu daha önce tuttuğu oruçlar yanıyor yeniden sıfırdan başlaması yani bu sıkıntılı bir olay ulansa bunun yerine aslında Peygamberimiz zamanında bildiğimiz gibi Allah Resulü e, bu şekilde e, hanımıyla Orucunu bozan kişiye köle azat edeceksin demiş, azat edemeyiz fakiriz deyince o zaman altmış gün oruç tutacaksınız deyince Ya Resulallah, biz Ramazan orucunu bile sakatladık bunu göze alamayız demiş sahabe. O zaman altmış fakire fidye vereceksiniz buyurmuş. Yani bir gün yetecek kadar yiyecek fitre veya fidye. Dolayısıyla bunu da verme imkanımız yok deyince peygamberimiz zeka deposundan olması lazım. 30 saat hurma getirtmiş. 60 fakir yetecek kadar. Ve bu aileye vermiş. Götürün bunu demiş mahallenizde. Fakirlere dağıtın. Bunu da alan bizden alan olmaz. Çünkü bir mahallede bizden ihtiyaççısı yok deyince peygamberimiz gidin o zaman hanımına güle güle bunu yiyin demiş. Bir tek örnek bu var zaten kaynaklarda. Yani kaç tane orucu bozma durumunda 60 gün oruç göze alınamıyorsa 60 fakire fidye. Ki bugün fidye en düşük 10 lira malum diyanetçilerin hesaplamasında 10 liranın üzerinde olmak kaydıyla işte 600 lira diyelim 600 650 lira 700 lira gibi bir parayı fakirlere dağıtınca oruç kefareti yerine gelmiş oluyor. Bu imkanı olmayan da Cenabı dua eder veya ileride kazanınca bunu dağıtmak üzere geciktirebilir de malum. Yani Hanefi mezhebinde özellikle bu gibi kefaretler gecikmiş olabiliyor. Daha sonra yıllara kalabiliyor o yıl veremiyorsa daha sonraki dönemlerde, para kazandığı dönemde de böyle bir fidye fakirler dağıtmak suretiyle oruç kefareti yerine getirilmiş olabilir. Bunu hiç gücü yetmeyen, çok sıkıntılı olan bir aile ise sabreder ve Cenab-ı Hakk'a tabii ki dua eder. Efendim burada kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam seferi olan kimse ailesinin yanına giderse, anne veya babasının yanında rahat olduğundan dolayı namazlarını tam mı kılması gerekir, seferi mi kılması gerekir diye sormuş. Şimdi bu seferlikle ilgili tabii konuya daha önce de değinmiştik ama özellikle akrabasının evine giden, mesela oğlu kızı şehir dışında başka yerlerde bulunan ailelerde bayram günlerinde diyelim anne babanın yanına ziyaret için geliyorlar. Bir erkek çocuğu başka yerde öğretmen diyelim, 300 kilometre uzaklıktaki bir yerde bayram günü ziyaret amacıyla anne babasının evine geldi. Hanım ile birlikte geldiğini kabul edelim. Şimdi tabii ki 300 kilometre uzaktan gelen bu kardeşimiz kendi şehir veya kasabasından çıktığı andan itibaren yol kısmında seferi. Bunda şüphe yok. 300 kilometreyi seferi olarak geldi. Kendi köyüne veya babasının bulunduğu köye veya kasabaya girdi diyelim. Şimdi burada e, bilhassa anne baba, baba hayatta olduğu sürece orası vatan asliği kabul ediliyor. Dolayısıyla oraya gelen oğlu artık anne baba evinde rahat hissediyor kendisini. Hatta orada kalma hakkı var bildiğimiz gibi. İşi bozulsa, efendim herhangi bir şekilde... Sıkıntıya felakete uğrasa, anne babaya muhtaç duruma düşse bu evlat 40-50 yaşında bile olsa babasının evine gelip sığınmak, orada kalmak hakkı var. Yani vatan asillik devam ediyor aslında baba hayat olduğu sürece. O eve gelince de oğlu dolayısıyla evli olmayan kızı hemen mukayi geliyor. Dolayısıyla. Ee, oğlu o baba evine girdiği andan itibaren mukim sayılıyor. Namazları tam kılması gerekiyor. Ramazansa orucunu da tutması gerekiyor. Oradan ayrıldığı andan itibaren bulunduğu görevli bulunduğu yere dönerken tabii ki şehir veya kasabanın kenarından itibaren seferlik yeniden canlanıyor. Kendi bulunduğu görevli bulunduğu yer ise vatan ikamet adını alıyor. Anne babanın bulunduğu yer vatan asli kendi görevli bulunduğu yer bu 15 günden fazla kalmalar sebebiyle vatan ikamet adını alıyor tabii ki vatan hastanen farkı yok aslında namazları tam kılıyor kendi görevli olduğu yerde orucunu tutması gerekiyor falan arada önemli amel bakımından fark yok ancak şurada fark olabiliyor mesela bu 300 kilometre örneği verdik orada görevli olan kardeşimiz her hafta veya 15 günde bir işte daha doğrusu 12-13 günde bir cuma günlerinden ailesinin yanına dönse ve görevli bulunduğu yerde hiçbir zaman 15 günden fazla kalmasa ne olur? İşte burada kendisini gösteriyor. Günümüzde var mesela bir öğrenci diyelim. Bursa'da üniversitede öğrenci. İzmitli kendisi. Her hafta sonu İzmit'e gidiyor. Cuma günü gidiyor. Pazartesi sabah geliyor mesela veya en geç iki haftada bir 12-13 gün den fazla öğrenci bulunduğu öğrencilik yaptığı yerde kalmadığını kabul edelim. Bu memur işine göre geçerli. ...bekar olan kişi işte 100-150 kilometre olan yerde göre, görevli bulunuyor ama her hafta sonra anne babasının yanına geliyor veya 12-13 günde bir. Hiçbir zaman görevli bulunduğu yerde 15 gün kalmıyor mesela. 15 günden fazla kalmıyor. Durum nedir? Sürekli seferidir. Sadece anne baba evine gelince orada mukim olur, Kaç gün kalacaksa 2-3 gün neyse. Ondan sonra yol kısmında ve gittiği görevli olduğu yerde sürekli seferi hükmünde olur. Oraya yerleşmiş değil. 15 günden fazla kalmadığı için de orası vatanı ikamet halinde alamıyor. Vatanı sükna deniyor buna. İşte özellikle devremlülklere mesela gittik. 13-14 gün en fazla diyelim. 15 gün hiç kalınmıyor. 14. gün dönülüyor. Veya 15 günde olmadan dönülüyor. Sürekli seferi olarak bu kardeşimiz kendini addedebilir. Yol kısmında seferi. Gittiği yerde de 13 gün ya da 14 gün kalacağı için sürekli seferi olarak namazlarını kılabilir. Ama ben burada rahatım. Dolayısıyla sünnetleri tam kılacağım farzları da tam olarak zaten imamla beraber cemaate gidiyorsa kılıyorsa, kılabilir. Ama devre mülk evinde bulunduğu zaman veya otelde, motelde bulunduğu zaman isterse e, bazı sünnetlerden feragat edebilir. Sabah namazı sünneti hariç özellikle e, farz namazı ekşi harekatı olarak kılar, kılabilir. Ama ben hepsini tam kılacağım derse kendisi bilir. Diğer mezheplerde bu e, kapıda açık tutulmuş. Mesela Şafii mezhep isteyen dört kılar, isteyen iki kılar demiş seferlikte. Dördü tercih ederse kendisi bilir. Azimete uymuş olur demişler. Yani zor olanı tercih etmiş olur. Daha fazla sevap kazanır. Ama iki kılma hakkı da vardır denmiş. Diğer başka mezhepte iki kılan da sünnete uymuş olur. Dört kılan da sünnete uygun hareket etmiş sayılır. Çünkü Peygamberimizin bazen iki, bazen 4 kıldığına dair rivayetler de var demiş diğer mi? Yani bu konuda çok katı bir hüküm olmamakla birlikte tabi e, bu hükümle ilgili olan ayetlerin devamlarına yürüdü yurdullah hükmü 100 kere velaya yürüdük bir usur mesela. Bu tev abdestinin şeyin anlatıldığı ya da oruçla ilgili olan konular anlatıldıktan sonra Allah size ee, kolay olanı diler. Sizin için kolay olanı diler. Zor olanı dilemez. Yani kolay yesiru vela tuasiru mesela. Kolaylaştırmayı zorlaştırmayınız buyurulmuş. Mesela Peygamberimiz iki, e, iki tane e, vali tayin etmiş. Medine Münevvere dışındaki yerleşim merkezlerinden iki yere ve kendilerine Gittiğiniz yerlerde yesira vila tuasira buyurmuş. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Halka kolaylıkları gösteriniz, zorluk göstermeyiniz, zorluk çıkarmayınız. Beşira vila tüneffira buyurmuş. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İlke olarak bakınız. Şimdi, şimdi valilere böyle bir genelge yayınlansa. Siz bulunduğunuz yerlerde bütün tasarruflarınızda, işlemlerinizde işleri kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Halka zorluk çıkarmayınız. Müjdeleriniz nefret ettirmeyiniz. Diye bir genelge yayınlansa sanki. Peygamberimiz varilere bunu bu şekilde bildirmiş. Bu da gösteriyor ki İslam'da kolaylıklar varsa bunları günlük hayatımızın yansıtılması da Yüce Allah tarafından murad edilmiş, istenmiş. İlla zorlaştırma istenmemiş. Hatta zorlaştırmak isteyenlere Peygamberimizin şiddetle karşı çıktığı da olmuş bazı sahabelerin davranışlarına. Mesela bunlardan birisi Peygamberimizin bir takım durumlarını kendi aralarında müzakere eden işte eşleriyle olan meşguliyeti vesaire gibi sebepler Peygamber'e zorluklar meydana getiriyor gibi kendi aralarında. Birisi demiş ben bundan sonra Sürekli oruç tutacağım demiş. Her gün oruç tutacağım. Bir diğeri ben sabahlara kadar ibadet edeceğim demiş. Ee, dolayısıyla bunlar kendi anlayışlarına göre bir şeyler söylemişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitince siz demiş bunu niye göre yapacaksınız? Birisi ben hiç evlenmeyeceğim demiş. Herhalde bekarmış. Hiç evlenmeyeceğim. Eşleri demiş peygamberimizi meşgul ediyor. E ben hanımla falan uğraşmadan hep Allah yolunda demiş. Mücadele edeceğim, ibadet edeceğim. Dolayısıyla e, hanım beni meşgul eder gibi şeyler söylemiş. Allah Resulü bunları istince sen ne oluyor demiş. Bana gelince bu dini getiren, Yüce Allah tarafından bana verilen bir peygamberim. Ben oruç tutuyorum ama tutmadığım da oluyor demiş. Geceleri namaz kılıyorum. Ama kılmadığım da oluyor. Yatıp uyuyorum demiş. Ve evleniyorum demiş. Onun üzerine işte kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Hadisinde buyurmuş. O yüzden bu şekilde aşırı gitmek isteyen kişilere Allah Resulü engel olmuş. Sizin bunu hakkınız yok demiş. Çünkü dini hükümleri koymak Allah ve Resul'ün hakkıdır. İnsanların kendilerine göre bir şeyler uydurma, ilave etme hakkı da söz konusu değildir. Yani dine biz ne ilave yapabiliriz ne de çıkarma yapabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde neler varsa e, ibadetler hele, ibadet niteliğinde olanlar onunla sınırlıdır. Buna ilave yapmak veya çıkarmak hakkı söz konusu değildir. O yüzden bazı alimler ibadetlere yapılan ilaveler bidat hükmündedir demişler. Bidat-ı seyyedir demiş bazı alimler. Buna kimsenin hak yok anlamında. Ve bu sebeple de mesela e, diyelim Müezzin Efendi eskiden bütün camilerde ihlasları okuyordu. Kamet etmezden önce üç ihlas okuyor yüksek sesle. Ondan sonra kalkıp kâhmet getiriyordu Anadolu şehirlerinde. Fakat hiçbir İslam ülkesinde, Arabistan'da, Katar'da, Bahreyn'de, başka yerlerde ihlas okunmuyor mesela. Ama Türkiye'de okunuyordu. Yayılmış, yaygınlaşmış Osmanlı döneminden beri okunuyordu. Ama sonradan bakıldı ki, Kur'an-ı Kerim'de namaz arasında Müezzinin bu şekilde ihlas okuması yok. Sünnette yok. Peygamberimiz zamanı hiç okunmamış. Tabi ihlas şerifler çok değerli muhakkak. 3 yani defa okunmasıyla alakalı hadisler var. Hadis-i şerifler. Yani Kur'an okuyamayan için hat-ı şerif sevabı kazandırır gibi. icirler var ama ille müezzinin kametten önce camide okumasıyla alakalı bir delil yok. Birisi bunu başlatmış zamanında eh, ecirlidir. ben sebep olayım. Yayılsın yaygınlaşsın. Bunun ucundan ben de ecir alayım gibi birileri tavsiye etmiş zamanında. Ama tavsiyeden ibaret. Bu uygulama yayılmış. Anadolu'nun her tarafına tarafında uygulanır hale gelmiş. Fakat sonradan bakıldı ki müezzin bunu niçin okuyor? Efendim, namaz kılanlar var. Sünneti kılanlar onlar yetişsinler. Sünnet namazı tamamla Öğlen namazın ilk sünnetini kılarken o namazı tamamlasın, yetiştirsinler. Ama... Ee, müezzin yüksek sesle hilâh okurken namaz kılan onu mu dinleyecek, kendi namazına mı devam edecek? Şimdi bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ne sabda? Kur'el Kur'anı festem ol evansuturlar kütüramın buyruluyor. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman siz susunuz ve onu dinleyiniz ki merhamet olunasınız buyrulmuş. Susun ve dinleyin. Şimdi namaz kılan nasıl dinleyecek? Susması lazım kendi namaz kılıyor, okuması da gerekiyor sünnet namazı kılarken. Ulasa sıkıntı. E, namazlar bitsin, sünneti bitirsinler, o arada okuyayım denirse e, müezzin niye bekliyor o zaman? Herkes namazlarını kılmış, sünnet namazlarını müezzin ihlas-şeriflerle bu seferde geciktirmiş oluyor. Ne, neyse hangi açıdan bakılırsa bakılsın peygamberimiz zamanında olmadığı için sonradan ilave şu anda kaldırıldı tabii. Anadolu'nun hiçbir şehrinde hemen hemen genel olarak yani. İlahi şerefleri müezzinler okumuyorlar mesela işte bidat olarak yani sonradan girmiş. Güzel tabii fatiha ezirliği anlamı çok güzel ama Kur'an ve sünnette bulunmadığı için peygamberimiz zamanında okunmadığı için sonradan yapılan bu ilave kaldırıldı. Yani bunun gibi hulasa dine başkalarının kendiliğinden bir ilave yapma hakkı söz konusu değil. Başka bir kardeşimiz hocam diyor e, bankada altın gramı hesabı açmak caiz midir demiş. Şimdi altın gramı e, altın hesabı derken konuşuluyor oluyor aslında Biz mesela şöyle diyelim şu anda 1 gram altın diyelim 90 lira mesela 90 lira. Biz 9000 lira verdiğimiz zaman 10 gram bir miker altın hakkımız olacak bankada 10 gram altın Şimdi Dolayısıyla, 9 bin lira verdiğimiz zaman 90 gram altın. 90 gram altın altın hakkımız olacak. O parayı verdiğimiz anda aslında bankada bizim hesabımıza bu kadar gram altın bloke ediliyor altın borsasında. O, o bankanın altın borsasında anlaşmalı olduğu miktar var. 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo altın, 20 kilo neyse kilogram. Dolayısıyla o borsayla olan anlaşması gereği 90 gram 20 kere altını bizim adımıza bloke ediyor. ve Gerçekten de bizim adımıza altın alınmış hesaba geçmiş durumdaysa biz onu peşin e, almış hükmünde oluyoruz. Neden? Bankaya talimat veriyoruz. Benim adıma siz vekil sıfatıyla 90 gram altını alın, bloke edin ve benim hesabımda görünsün diyorsunuz. Hakikaten de sizin hesabınıza 90 gram altın geçiyorsa ondan sonra altın hesabınızda bu devam ettirilecekse e, altın hesabı açılmış oluyor. Dolayısıyla parayı çekerken de yine vekil sıfatıyla e, 90 gram altını, altın satılıyor. Ve siz o satılan altının satış bedeli üzerinden parayı alıyorsunuz. Altın hesabı tabii kazanç sağladıysa artabilir. 90 gram, 92 grama, 95 grama çıkmış olabilir. Ee, artış olabilir ya da olmayabilir de. Ve sonuçta altın hesabı dendiği zaman jeel olarak bu şekilde fiilen altın hesapta görünüyorsa bizim adımıza altın alınmış, kayda geçmiş ve kullanılmış olur. Ve bunu bankada zaten kullanıyor. Yani altın hesabında biriken işte diyelim 5 kilogram altın birikti. Bunun onların e, muzam karşılık adı altında hazineye blok ettikleri mesela karşılıklar oluyor bankaların finans kurumlarının da, İslam bankalarının da var bu gibi mecburiyetleri. Bunları oralarda kullanıyorlar altın olarak ve işlerine yarıyor. Ya da bunu e, değerlendirmede bazı yerler yatırım yapıyorlar. Altın e, olarak yatırım yapıyorlar ve gelirde sağlayabiliyor. Ve bu gelirde bizim almamız caiz olur. Ülhassa e, altın hesabında gerçekten fiilen altın bulunduruluyorsa, banka tarafından bu caiz. Ama böyle değil de Altın kurunu endeksli olarak fark verme gibi hiç altın olmadan kendi şeylerinde bloke edilmiş altın bulunmadan hileli şekilde bizden altına endeksli para alınıyorsa o altın hesabı tabii ki sayılmaz. Yani fiilen altın hesabında altın bulundurulması gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam kalsko caiz midir diye sormuş. Şimdi Kasko bildiğimiz gibi arabayı özellikle sigortalatma anlamına geliyor. Ee, zorunlu trafik sigortası dışında bir de Kasko daha yaygın, e, kapsamlı bir sigorta çeşidi oluyor. Burada önemli olan arka planda Kasko yaptırdığımız sigorta şirketinin işleyişi biz ilgilendiriyor. Aslında sigorta havuzları teavun ve tekafüle esasına dayalı... ...bizim yatırdığımız primlerin... ...işletildiği bir havuz olarak... değerlendirildiği zaman... ...bir yardımlaşmaya da kapsıyor. Mesela şöyle diyelim... ...biz arabamızı bin liraya kasko yaptırdık. Bin lira havuza girdi. Orada iş kendine göre işletiliyor. Hiç kaza yapmazsak... ...bir yıl sonra... ...elhamdülillah bu yılı kazasız geçirdik. Ya yani bin lira yazık oldu. Haram olsun başkalarına demiyoruz. O parayı zaten biz havuza bağışladık. Veya Allah korusun... önemli bir kaza oldu... Bize diyelim 20 bin lira ödeme yapıldı. Arabamız kaza yaptığı için. Şimdi bin lira verdik, 19 bin lira fazla para çektik o yılın içinde mesela. Şimdi dolayısıyla diğer havuzdaki e, arabalarını kasko yaptıranlar, ya bin lira verdi bu arkadaş, 20 bin lira para çekti. Bu kadar da olmaz. 19 bin lira ona haram olsun demiyor. Kimsenin aklına böyle bir şeye de gerekmiyor. Ulasa sigorta havuzunu işleten de tabii ki bu işletmesinin, Emeğinin karşılığında, riskinin karşılığında bir kazanç elde etmesi lazım. İşte Büyük Sayılar Kanunu'na göre işletilen bir sigort havuzu var. Bütün mesele bu havuz nasıl işletiliyor? Eğer faizli yerlerde nemalandırılıyorsa, faizli bankaların yan kurutuşu, kuruluşuysa, havuza bu defa faizli, faiz geliri akışı olabiliyor. Orada sakınca söz konusu. Bunun yerine işte o havuz meşru yerlerde kullandırılabiliyorsa, İslam'a uygun faize girmeyecek şekilde yatırımlar yapılıyorsa sigorta havuzundan o zaman bu yardımlaşmayı sağladığı için o sigorta organizasını yapanlar bundan ecir de kazanır deme imkanımız var. Neden? Çünkü arabamızı biz kasko yaptırdığımız zaman rahat yolculuk yapıyoruz. Allah korusun herhangi bir kaza veya başkalarına zarar veren durumlarında ciddi sıkıntıya düşmeden sigorta bu problemleri çözüyor. Biz ee, sıkıntıdan kurtulmuş oluyoruz. Ve bu sıkıntılarımızı e, o yardımlaşma kurumu e, gidermiş oluyor. Bu anlamda sigorta güzel bir kurum ama arka planda havuzun işletilmesi meşhur şekilde olmalıdır diyoruz. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.